Marifetimiz adına yetmedi bunlar bana. Ben daha derin marifet istiyorum. Öyle ki damarlarımdaki kan tonsun. Ben hayatımın her saniye, her salisesinde, her hayret yaşayayım. Hep Allah'ım ne büyüksün diye onu soluklayayım. Büyüklüğünü biraz daha keşfetmek istiyorum, biraz daha. Mücerret ilk mektep hocalarının, Kur'an kurslarının nazari olarak söyledikleri bilgiler çerçevesinde değil. Onları bir yana koyarak Doğrudan doğruya kendi vicdanımı mimarlığıyla marifet adına yeni şeyler keşfedip kendimi yeniden bir kere daha kurma, bir kere daha inşa etme. İnsan elektronik saatler gibi değildir. Hiçbir zaman öyle olamaz. Çünkü iradesi var. Kutlu saatler kurulan saatler gibi. Biz zembereği olan bir düzeniz doğru. içimizde bir düzen hakimizdir. Fakat zembereye bağlı bir düzendir. Balansa bağlı bir güzeldir. Her gün o zembereyi saatin koluyla kurarsanız şayet her zaman orada bir dinamizm müşahede edebilirsiniz. Akrep de döner, yel kovanda döner, saniye de döner. Zamanı daha küçük parçalara ayırır, salise takarsanız o da döner. Daha küçük parçalara artık mikron şeylerine giriyor. Ayırırsanız oraya ahşireler de e bizim ona ihtiyacımız var. Her gün, her gün kurma. Benim cebimdeki saat öyle bir saat. Dünyada belki bundan on tane var. Birisi bana hediye etti onu. İki şeyi var, katranı. Ama her akşam kurmasam unutuyorum bazen. İşte insan kendisini öyle unutursa bakıyorum durmuş. Oysa ki insanların öyle durmuşu ihtiyacı yoktur. Evladı olmayan insanlar, yaşara durmuşa müracaat ederler ama bence insan mahiyetinde yaşara durmuşa müracaat ederler. Hasbnallahu ve nimel Beslenme sürekli. Yol uzun, yanaştığınız her benzincide yahu hele koy şuraya iki litre daha benzin deme lazım. Mesafeler insafsız çıkabilir, yol sarpa sarabilir, Hatırlamışsanız dersiniz, bu söz bana şunu hatırlattı, geçen tekrar. Ya Ebu Azer, ceddidi sefinete fe innel bahra amikun diyor. Sefineni sürekli yenile diyor, derya çok derin. İnsanlar iftihar tablosu. Ve huziz zâde kâmilen fe innel sefere vaidun. Azığını taslamam yap, yol çok uzun. Ve kaffifil himle fe innel aqabete ke hudun. Dünyevilik adına sırtındaki yükü biraz hafiflet. Çünkü tırmanacağın o sarp yokuş. Sarp mı sarp. Ve ahlisil amele fe innen nakide vasirun. Yaptığın her şeyi çok öz yürekli yap. Sadece Allah'a tahsis et. Fa abudillah muhlisen lehuddin. Dini ona tahsis et. Hulus de yürü. Çünkü daima seni gözeten o Rab sana bakıyor, seni gör. İşte uzun yolun hazı, uzun yolun tedbiri, o uzun yolun lojistiği, uzun yolun ikmali. Bir asker mantığıyla meseleye bakacak olursanız, bir kariyeden bir kariyeye göç etmede bile ne kadar düşünür, taşınır, tedbirler alırlar. Azizim bir kariyeden bir kariye değil, bir gezegenden bir gezegene değil, bir sistemden başka bir sisteme de değil maddeden, fizik aleminden, elektronlar aleminden, nötronlar aleminden hiç bilmeyeceğin, zerresi başka şeyden, atomu başka şeyden, küreleri başka şeyden, bir aleme göç etmekle mükellefisin. Öyle bir seferdesin. Bu seferde insana ne lazım, onu sen bilemezsin ki. Dünyadaki seferlerin için neler lazım onu düşünürsün, tedarik edersin. Ama öbür alem için tedarik etmen gerekli olan şeyleri, sahibi seni o yola sürükleyen sana göstermiş. Bilemiyoruz biz namazla kabirdeki huzur arasındaki münasebeti bilemiyoruz. Allah halisane kullukla mizanda terazinin ağır basması arasındaki münasebeti bilemiyoruz. Burada sırat-ı müstakim, itidal içinde yaşamakla sıratı geçme arasındaki münasebeti bilemiyoruz. İmanla cennete girme arasındaki münasebeti bilemiyoruz. Küfret düşmekle cehenneme girme arasındaki münasebeti bilemiyoruz. Ama öyle söylemiş. Yolu o biliyor, bizi o biliyor. Oraları hazırlayan o, bizi hazırlayan o, var eden o. Yaratan bilir, bilen öyle demiş. Bize de onun dediklerini uyuma düşer. Hasbunallahu ben imelmek. İnsanlar bilseler nasıl bir yolun yolcuları, uykuları kaçar, yemekten iştahları demiyor mu Hazreti söz sahibi söz sultanı lev talemona maalem vahiktum qalilan ve labkeytum kesira <gülüyor> bildiğim bir çok ağlar az gülürdünüz belki hep ağlardınız ama hiç gülmezdiniz Fakat size öyle demiyor hiç gülmeyin demiyor kuran da öyle diyor felle yanahku qalilan ve labku kesiran Cezaen bir kanu eksi olun. Hey gün elinizden, dilinizden, elinizden, ayağınızdan neler sadir oluyor, neler? Bunları düşünerek siz ağlamaya bakın ve gülmeyi bırakın. Niye dedim bunları? Kendime dedim. Kendi semerimi ayarlamadan yük taşıyacağıma inanmıyorum. Semerin, gemin ayarlanmaz. Eğer de demedim çünkü eğer köylü anlara Muhterem efendim, 1994 yılı ortalarında medya açılımıyla başlayan Vetire'de değişimden sık sık bahsedenler oldu. Buna değişim mi demek daha uygun olur, yoksa tekamül mü veya ikisi de mi söz konusudur, bunlar arasında fark var mıdır? Değişim dediğimiz şeyde iki mana da vardır. Bir işte devrim manasında neticesi devrilme olan bir değişim vardır. Bir de tekamül adına değişe değişe yükselme vardır. Yükselmeye matuf, o nazımcıklar içinde vardır yani. İnkelapla ihtilal. İnkelap bizim temelde tekamül adına değişimlerimizin ifadesidir. İhtilale gelince orada da bir değişim vardır. Fakat orada mevcut nizamın altın üstüne getirme. Birinde mevcut sabit bir plana göre esas şekillenmeyi, Şekilde, şekillenmede daha mükemmele doğru yürümeyi, eğer bu tabirle ifade etmekte de bir mahsur yoksa, satranç oyununda mat etmeye doğru gitmeyi, tahtanın üstündeki bütün elemanları toplamaya doğru gitmeyi, bunlar hep birer değişimdir bir yönüyle. Böyle bir değişim İslam için de makbuldür. İranlar da kendi çaplarında İran İnkılabı dediler yani ona. Bu bir değişimdir. Ama bazıları değişim derken, işte eskiyat, yeni yeniyi tut filan. Benim atalarım yok ben. Kendi tarihimi babamla belirliyorum benim tarihimde. En belirgin işaret babam benim. Dedemi tanımıyorum, dedemin dedesini tanımıyorum. Bu sözleri burada önemli bir yerden emekli olmuş bizzat söylediydi. Yemekhanede söylediydi. Benim öyle bir arkadaşım var dedi. Şimdi bunlar işte o ters yandan kalkmış insanların değişimi oluyor neticesi devrilme olan değişim oluyor. Ama beri tarafta, esasatta, ümmahatta esas ruh ve mana köklerinizle sımsıkı bağlısınız. Köke bağlılık içinde bir değişim yaşıyorsunuz. Önce bir çekirdek, çekirdek sonra bir filiz halinde çıkıyor. فَاسْتَغْلَذَ فَاسْتَوَ ala suki. Şimdi Kur'an bu misaliyle anlatırken bunu güzel bir şey anlatıyor burada. Kime diyor onu müminlere diyor. Demek işte onlar çekirdekken, filiz oluyorlar, filizken sertleşiyorlar. Sertleştikten sonra derken ayaklar üzerine doğruluyorlar. Ondan sonra işte öyle rüzgarlarla çabuk devrilmeyecek halde güçleniyorlar. Her şeye meydan okuyacak hale geliyorlar. Bunlar da bir değişim. Bunlar işin tabiatına uygun, özüne uygun değişimdir. Özdeki program çerçevesinde esas bir değişimdir. Bizim özümüzdeki program Kitap ve sünnet ise şayet, ehli sünnet vel cemaatın düsturları ise, diyelim ki fıkıh metodolojisi, usulü din ise şayet, o çerçevede yenilenmesi bir insanın gayet normaldir. Yenilenmesi zaten, işte o bayat, gelen çiğner geçer, giden çiğner geçer, üç asırdan beri yaşadığımız hayat gibi bir hayata maruz kalırız. Evet, bu matlup bir şey, öbürü merdut bir şey. Şimdi, 94 mü bu? Aslında öyle demek doğru değil yani. Bu aslında bir vetireydi. Ben o meseleyi öyle makro planı içinde böyle kavramış bir insan değilim. Bakın benim çok dar bir çerçeve, teki işleri ancak yeter. Ama bununla beraber arkadaşlar bana çok eski yıllarday, 25 yıl evvel, 30 yıl evvel, 35 yıl evvel söylenen sözleri getirmişler. Ben bakıyorum yine, Elin oğlu hoşgörü diyor, diyalog diyor, herkes kucaklama diyor, sevgi diyor. Demek ki zaten bu devam ediyormuş. Ama şartlara, konjöktüre göre bugünüyle bugün böyle yani. Şurada çekirge türünden bu işte, Neville England mıntıkası bu, Pensilvanya. Toprağın altında 18 sene kalan şeyler var, larvalar halinde kalıyorlar. E şimdi onlar o vetrenin içinde değildir diyemezsiniz. 96'da biz buraya geldiğimizde onların... Yeryüzüne çıkış şeyini rastlamış mevsimde. Bir hafta yaşıyorlar. 18 sene yerin altında larva olarak kalıyor. Ondan sonra çıkıyor. Mayıs'ın içinde çıkıyorlar dışarıya. Bir hafta yaşıyorlar. Çekirgeden biraz büyük. Kanatlanıyorlar. Uçma gibi bir şeyler yapıyorlar. Yağmur yağdı, hava bulandığı zaman öyle oluyor genelde. Öyle gördüm ben burada bizzat müşahede ettim. Olduğu zaman çığlı çığlığa bağırıyorlar. Güneş ortaya çıkınca seslerini kesiyorlar kendilerince böyle işte hayatlar hangi çizgideyse orada yürünce bir şey yok ses yoksa da yok fakat sıkışır bir yerde kalırlarsa çocuk gibi bağırıyorlar gördük bunları ama bu bir veterlenen devamıdır yani evet yerin altında işte o larvaların konduğu an aradan 18 sene geçmesi mayıs ayının girmesi onlar dışarı çıkarıyorlar büyüyorlar bir hafta içinde süratli büyüyorlar kanatlanıyorlar ve tire bunlar sonra ölüp gidiyorlar onlar şahidi ezelinin karşısında arzendam ediyorlar. uçağıma kucağıma verip fotoğraf çektiriyorlar. İşte değişik şeyler. Flaşlar çakıyor, fotoğraflar alınıyor. Onlar ilmi ilahideki işte yerlerini alıyorlar. Maksat hasıl oluyor. Sonra göçüp gidiyorlar, bitiyor böyle bir şey. Dolayısıyla o devam ede gelen bir şey de. Ama sizin dediğiniz 92'de mi yoksa 89'da mı? bir yerde belli bir yere geliyor ki orada işte diyorsun burada şu ifade etmek lazım. Şartlar, hadiseler belki sizi o noktaya getiriyor. Bakıyorsunuz da ileride daha bir şey oluyor. 90'lı yıllara geleceği ana kadar sizi yine planınızda vardır yani belki. Belki düşünüyorsunuzdur. Ama okul açma mevzu. Fakat okul açacaksınız. Başka insanlardan öğretmen getir boruya koyacaksınız. Başkasının binasında yapacaksınız. Onu kendi imkanlarınızla finanse edemeyecekseniz şayet okul sizin sayılmaz ki. Parayı veren gelir der ki ben böyle istiyorum der. Binayı veren gelir der ki binayı böyle kullanmanızı istiyorum der. Yabancı öğretmenler de biz bu çocukları böyle yetiştirmek istiyoruz derler. Size göre bir şey olmaz ki o mevzuda sizin çıkışınızın ortaya bir şey koyuşunuzun bir manası olmaz. Siz her şeyiyle siz olmayınca kendinizle bir şey yapamazsınız. Yaptığınız şeyler kendinize benzetemezsiniz. Demek ki onun için o güne kadar beklemek lazım. Bir sürü insan muallim mekteplerine girmiş, öğretmen oluyor. Türkiye'nin içinde de bunlar vazife görüyorlar. E diyorsunuz ki bunun bir miktarını da zekatını da yurtdışına ayıralım. Ayırıyorsunuz, gidiyorlar orada, yapıyorlar. Ve bir gün geliyor, onlar üniversiteler açıyorlar orada. Bir gün geliyor, başka şey açacaklar. bir gün belki beyin göçünün yeniden doğuya doğru. Başladığı bir dönemde oralarda çok ciddi araştırma merkezleri yapacaklar. Laboratuvarları açacaklar. Amerikalılar gidecek diyecekler ki bilgilerimizi bir yenileyelim. Bir şu doğuyu bundan 2000-3000 sene olduğu gibi Hindistan'a gitmeyen, Çin'e gitmeyen batıda filozof sayılmazdı. Mısır'a gitmeyen, Firavunlar dünyasında alacağı dersi almayan batıda filozof Grekler arasında, Romalılar arasında filozof sayılmazdı. Yeniden bu beyin göçünü değiştirme, onun seyrini değiştirme. Bir gün onu da gidecek ama mevsimi gelince olacak. Bu elemanıyla, o fikri kıvamla esasen, araştırmadaki kıvamla ve kararlılıkla oturmuş bazı temel disiplinlerle belki bunlar ancak o zaman olacak. Kim bilir imkanlar bu arkadaşlara daha ne türlü kapılar aralayacak. Oturup burada hendikliğin hani gibi kehanet üretmek istemiyorum ben. Mesleğimiz itibariyle de kâhanete kapalı bulunuyoruz. Ama bazı şeylere yürekten inanıyoruz. İnanıyoruz ki olanlar olduğu gibi, olanları olduran, oldurduğu gibi olmasını beklediğimiz şeyleri de kudreti, gücü, her şeye yeten Allah mevsimi gelince olduracaktır. Evet şimdi böyle bir sürece girildi. Belki e, bu vetirede içine girdiğimiz değişik durumlar Aklı şartlar, biraz konjöktür durumu. Bunlar bazı arkadaşların biraz daha esnek belki. Öyle evet. bu hoşgörü sürecinde. Böyle herkesi kabul etme, herkese görüşme, herkesi oturma. Fakat onun şartlar gerektiriyor. Temkinli olacaksınız. Zavret sınırı nerededir? Orada duracaksınız, mıhlayacaksınız. Tabiri diğerine kendi düşünce, fikir, inanç havuzunuzda kalacaksınız. Derya ne kadar yüksek dalgalarına köpürürse köprüsün, gelir sahile çarpar yine kendi havuzunda kalır. Kendi havuzunda kalacaksın. Şimdi burada o inceliği koruyamayıp da bazı işi ileriye götürenler olabilir. Orada bir tembihe ihtiyaç var. Yani değişimde bir yanlışlık içine girme ihtimali her zaman olabilir. Orada tembihe ihtiyaç var. O doğrudur, o değildir demeye ihtiyaç var. Ben o mevzuda hadde nefsun bir şey yapıyorsam beni bağlayan Serhat'ın sınırlarını zorluyorsam biraz veya o Serhat'ı zorluyorsam birisinin demesi lazım ki bana zorlanmaması gerekli olan sınırdır orası. Onu zorlama, bu kapalı kapılar da zorlama, sürmeli kapılara ilişme, orada kal falan demesi lazım ve bunu duyan da ona uyması lazım. Duyma uyma olacak. Biz duyduk uyduk demiyor muyuz? Kur'an öyle demiyor mu? Nerede? Semena ve ata'ana diyor. Ve başka bir yerde Ali İmran'da Rabbena inna seme'na münâ diye yunadiler. Manen hamdülü Rabbuk feamenna diyoruz. İşte onu demek lazım. O yanlışlıkta ısrar eden varsa, yani zavratın sınırlarının dışına çıkan varsa, o zaman zavra sınırlarının dışındaki mahsurlar mübah değildir. Demek ki o mübah alanda dolaşmıyor. Bu alanda dolaşmayanların ikaz edilmesi lazım. Kerain yer havlaleh ma. İşte öyle bir şey oluyor. Ela inne li kulli malikin himen. Ela inne himallahi mahalimu. Ela inne fil cesedi mutabaqqatle o şey arasında ne kadar münasebet var. Bazı şeyler vicdaniye vicdanıyla çözeceksiniz ama katiyen sanmıyor olacaksınız. Meseleyi nasıl olsa bu mevzuda böyle bir zarret, bir mahsur falan sözü ettiler. ''Ben bunu sonuna kadar kullanayım.'' diyemezsin yani. ''Ela <gülüyor> innefil cesedi mudva izâ salahat salahat cesedikulluhu ve izâ fesedet fesedel cesedikulluhu.'' Şeriatta kapalı hiçbir mevzu yoktur. Fakat ona bakmak lazım. Bakarken insafla bakmak lazım. Yorumlarken büyüklerimizin selefi salihini yorumladığı gibi yorumlamak lazım. Evet. Öyle yani suistimal olabilir o mevzu ama... Herkes için suistimal olmaz. Büyük hayır getireceği bir yerde, muhakkak bir hayrı olan bir meselede, muhakkak hayrı olan, ihtimal dahilinde bazı zararlarda olabilir. Bu nerede olabilir başka? Cihatta bile olabilir. O niyetini halisane, insan öldürürken niyetini koruyamazsın yani. Hani Hz. Ali anlatılan, üstad da Risalelerde anlatıyor bu mesele. Artık biraz niyete göre, biraz anlayışa göre. Çok kolay bu. İçinde hafif kuşku uyaran şeylerden vazgeç, senin için içinde kuşku hasıl etmeyecek, yolda yürü diyor. Sahibi şeriat, cevami ülkeli bu. Değiştiği mensupları ile öyle bir toplantıda, dedim benim size arz ettiğim şeyleri, benim şahsi mülayemetim ve yumuşaklığımı, bağlarsanız doğru gelecekte aldanmış olmanız muhtemeldir. Fakat bilmelisiniz ki ben uğrunda başımı seve seve vereceğim dinimin temel kaynaklarından alıyorum bunları. Dolayısıyla bunlar kalıcılık vaat eder. Çünkü ben haşer o. Ben tasarrufta bulunamam orada. Bu Kur'an'ın emri, bu Sünneti i emri ve bu benim selefi sanihin dediğim geçmişlerimin, büyüklerimin yorumlardır. Bana ait olsa doğru, endişe duymalısınız. Ve demelisiniz ki siz evet bu böyle davranıyor ama arkadan gelenler nasıl yapacağı belli değil. Belki ne zehir zemberek adamlarla karşılaşacağız. Hayır mesele öyle değil. Kimse aklını peynirle yememiş. Bu mesele böyle dini olmasa, din kaynaklı olmasa, efendimiz kokmasa kimse sizin yanınızda olmaz. Kimse arkanızdan gelmez. Deli mi millet ahiretini feda etsin bir mecrunun arkasından koşsun. Onları rahatlatma gibi bir şey oldu. Şahsi değil bu mesele öyle çok ileri seviyede humanist insanlar çıkmış efendim işte hani vursunlar, dövsünler, çiğnesinler bu hikayeler kalıcı şeylerle ilgili